Medine'ye hicret başlıyor. Mekke devletinin Müslümanlara olan baskıları artınca ve Medine'de de Müslümanların sayısı çoğalmaya başlayınca, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli Müslümanların Medine'ye göç etmelerini yani hicret etmelerini emretti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu emri üzerine Mekke'den Medine'ye Müslüman göçü başladı. Müslümanların Medine'ye hicret etmeye başladıklarını öğrenen Mekke devletinin ileri gelenleri hiddetlerinden, endişelerinden çılgına döndüler. Allah nizamına karşı olan Mekke'li müşrikler her türlü baskıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi davasından vazgeçiremeyince ve Mekke dışında yani Medine'de Müslümanların giderek kuvvetlendiğini görünce ve bu durumun kendileri için tehlikeli olacağı düşüncesiyle o zamanlar Kabe yakın bir yerde bulunan darın ve dedikleri hükümet merkezinde toplanarak konuyu görüşmeye başladılar. Toplantıda şu görüşler ortaya atıldı. Muhammed'i prangaya vurup hapsedelim. Bunlar iyi tedbirler değil denilince de onu memleketimizden sürgün edelim dediler. Ebu Cehil konuşmaları keserek onu öldürmekten başka çaremiz kalmadı dedi. İyi ama ailesi intikam almak istese ne yaparız o zaman... Bir müddet tereddüt ettikten sonra yine Ebu Cehil konuşmasını şöyle sürdürdü. Bu iş için her kabileden bir genç seçelim. Her birine de birer keskin kılıç verelim. Bunların hepsi birden kararlaştırdığımız yer ve zamanda Muhammed'i pusuya düşürerek öldürsünler. Biz de ondan kurtulmuş oluruz. Böyle olursa onun kan davası bütün kabilelere düşeceğinden ve onun ailesi de tek başına herkese savaş açamayacağından diyete yani kan parasına razı olurlar biz de diyetini veririz dedi. Ebu Cehil'in bu görüşü toplantıya iştirak edenlerce kabul edilince, ''Haydi, hemen kararımızı tatbik edelim. Aramızdan her kabileden birer genç seçelim.'' dediler. Kafirler bu kararı aldılar ama... Öldürmeyi planladıkları insan herhangi bir insan değil Allah'ın Resulü'ydü. Böyle olduğu içindir ki melek Cebrail onların bu suikastlerini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eldirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşkarken elindeki toprağa kendisini öldürmeye gelmiş olan kiralık katillerin başlarına döke döke aralarından geçti ve gitti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini öldürmeye gelmiş olanlar arasından geçerken Kur'an-ı Kerim'den şu ayetleri okuyordu. Yasin. Ey Muhammed! Kur'an-ı Kerim'e andolsun ki sen doğru yol üzere gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu babaları uyarılmadığından gafil kalmış bir milleti uyarman için güçlü ve merhametli olan Allah'ın indirdiği Kur'andır. Ant olsun ki hüküm çoğunun aleyhine gerçekleşmiştir. Bunun için artık inanmazlar. Boyunlarına, çenelerine kadar varan demir halkalar geçirmişizdir. Bunun için başları yukarıya kalkıktır. Önlerine ve arkalarına set çekmişizdir. Gözlerini perdelediğimizden artık görmezler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden ayrılıp gitmiş, suikastçiler hala kapının önünde pusuda bekliyorlardı. Bir müddet sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine saldırıp içeri girdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine giren caniler onu yıl yatağında yatmış olan Hazreti Ali'yi görünce, İyice çileden çıktılar, etrafı yıkıp dağıtmaya başladılar. Müzik Emellerine kavuşamamış olan Mekke Devleti'nin adamları her tarafı didik didik arayıp, her tarafta korku ve terör havası estirmeye başladılar. Bu arada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, beraber etmek üzere Hazreti Ebu Bekir'in evine gitmiş, oradan da Sevr Dağı'na giderek tepedeki mağaraya yerleşmişti. Böylece kafirler onu bulamamışlardı. Kur'an, Mekke devletinin bu suikastini, Şöyle anlatıyor. Kafirler seni bağlayıp bir yere kapamak veya öldürmek ya da sürmek için düzen kuruyorlardı. Onlar düzen kurarken Allah da düzenlerini bozuyordu. Allah düzen yapanların düzenlerini bozanların en hayırlısıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'i bulmak için her tarafta seferber olmuş, hatta onları bulup getirene mükafat yüz deve bile vaat edilmişti. Mekkeli kafirler dağ taş demeden öldürmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i arıyorlardı. Allah Resulü ve ...arkadaşını korumuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşı Hazreti Ebu Bekirse ise... ...Sevr mağarasına gizlenmiş durumun yatışmasını bekliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi arayan kafirler... Sevr Dağı'na yaklaşmışlardı Sonra şöyle dediler Her tarafı aradık bulamadık Bir de şu dağa çıkalım Böylece mağaranın ağzına kadar geldiler Adam yaklaştıklarını gören Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için endişelenmiş Yaklaşıyorlar Ya Resulallah deyip Endişesini ifade etmişti Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse ise ona şöyle cevap veriyordu. Üzülme, Allah bizimledir. <Gülüyor> Nitekim Allah'ın emriyle, bir örümcek ağını mağaranın kapısına örmüş, kuşlar da oraya yuvalarını yapmışlardı. Dolayısıyla mağaraya girebilmek için örümcek ağının bozulmuş olması gerekiyordu, o halde orada değillerdi. Kur'an bu olayı şöyle anlatıyor. Eğer siz ona Muhammed'e yardım etmezseniz, iyi bilin ki iki kişiden biri olduğu halde, Resulullah ve Ebu Bekir, kafirler onu Mekke'den çıkardıkları zaman, Allah ona yardım etmişti. Hani onlar Sevr mağarasındaydılar. Ebu Bekir korkunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman arkadaşına üzülme Allah bizimle beraberdir diyordu. Mücrikler umduklarını bulamayınca sevdanı terk ettiler. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemle Hazreti Ebubekir Sevr Mağarasında üç gün kaldılar. Hazreti Ebubekir'in oğlu da bu müddet zarfında gizlice onlara yiyecek, içecek taşıyordu. Üç gün sonra mağaradan hareket ettiler. Onları bir türlü bulamayan Mekke Devleti etrafa haberler salarak onları getirene yüz deve vereceklerine dair ödüllerini sık sık hatırlatıyorlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Hz. Ebu Bekir'in Medine yolunda görüldüklerine haber alan Süraka adındaki bir atlı yüzdeveyi almak için Medine'nin yolunu tuttu. Süraka gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izini bulmuş ve onlara yaklaşmıştı. 100 devenin sevinçiyle Süraka Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle arkadaşına süratle yaklaşıyordu. Süraka atını dört nala kaldırmış ödül sevinci adeta onu delirtmişti. Birdenbire Süraka'nın atının ayakları sürçerek kumlara battı. Süraka çabalıyor, atını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu tarafa yöneltemiyordu. Derken Atıyla beraber kumların içerisine yuvarlandı. Süraka gerçeği anlamıştı. Mutlaka Allah, Muhammed'e yardım ediyor. O halde o gerçekten peygamberdir dedi. Süraka yerden doğruldu. ...ve bu ilahi mucize karşısında Müslüman oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla... ...sürakanın kumlara saplanan atı yeniden kurtuldu. Nihayet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...ve yol arkadaşı Ebu Bekir'i Sıddık... ...uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra... ...Allah'ın kendilerine vermiş olduğu hicret iznini kullanmak üzere... Medine'ye büyük sevinç ve coşku içerisinde geldiler. Çünkü onlar için ay yeniden doğmuş ve Medine'yi nur kaplamıştı. Medine cahiliyeden kurtuluyordu.